Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur merhabalar. Günaydın merhabalar. Günaydın. Ee, teknik arızalardan dolayı biraz geç girdik ama kusura o, bakmayın. Şey dedim onun için hemen başlayayım ben de süremiz kısıldı. İstanbul'da Fransa'da e, Uluslararası Af Örgütü Başkanı Cecil Conrion yani bir rapor yayınladı. Covid ile ilgili. Her zaman olduğu gibi yine evsizler, göçmenler, şiddete uğrayanlar. Eee örneğin farklı ülkelerde Filipin, Macaristan ve Madagaskar'da son bir hafta içinde Covid nedeniyle homofobik saldırılar oluyor eşcinsellere. Çin, Rusya ve Nijer'de de e, gazetecilere. Yani e, hükümetin istemediği tarzda Covid e, haberleri ya yayınlayan ya da sorgulayan e, yani gazeteciler sorun yaşıyorlar. E, sadece bu ülkelerde e, yani gelişmekte olan ülkeler içinde de bazı gruplar, örneğin Hindistan'da Hindular, Müslümanları sürekli suçlamaktalar. E, Yeni Delhi'de 1562'lerde kurulmuş Nizamettin Avliye Dergahı'nın bitişinde kırmızı bir cami varmış. Bu camiye her gün bir takım yoksullar, hastalar... E, o, Başka gelen kişileri tutuklamaya ve gelen kişileri e sorguluyorlar. E Brezilya'da da dünyadaki en kalabalık eve gelen temizlik işçileri ki bunlara Ampregadas deniyormuş. Sayıları 6.3 milyon. Bunların e bazıları zorla çalıştırılıyor. E İstiklal'den çıkartılmış. Yani olan yine yoksul kesimin başına patlıyor. Bir diğer haber, dün, daha önceki programda komplo teorilerinden bahsetmiştik, hatırlayacaksınız. Dün de bir 5G bazı istasyonlarına saldırılardan. Buradan hareketle The Conversation isimiz Kesildi. Evet. Sanki biraz gelip geliyordu Alo. zaten. Alo, tekrar bir bağlantı kopukluğu oldu galiba. Son söylediklerinizi duyamadık. Bu komplo teorileriyle ilgili olarak The Conversation sitesinde Stefan Lewodonski ve John Cook isimli iki araştırıcı bir yazı yazdılar. İlginç bir yazı bütün bu komplo teorilerini inceliyor ama özellikle ile ilgili bir takım otoriter liderlerin şöyle bir yol izlediğini, beş aşamalı yol izliyorlar diyor ki bunların her birine Donald Trump'ın verdiği demeçlerden örneklerle e, süslemişler. Birinci aşama böyle bir şey yok. Donald Trump da buna aitse de işte bu zaten demokratların uydurduğu bir e, olaydır demiş. İkinci aşama bu bizim söz değil. Çin'e ait suçlamalarda bulunmuş. Üçüncüsü ya söylendiği kadar da kötü bir şey yaşamıyoruz diye bir yaklaşım var. Dördüncüsü e, çözüm çok yakın merak etmeyin, endişe etmeyin. Son aşamada da artık her şey için çok geç. Şimdi bu beş kademeli e, inkar e, konusu. E, ilginç bir yaklaşım ve çok güzel örnekleri var. Buna paralel olarak hemen İstanbul Politikalar Merkezi'nde Senem Aydın, Düzgüt ve e, Prof. Fuat Kehman'ın yayınladıkları bir rapor var. Nisan ayının e, raporu e, İPM'nin e, raporu Governance State and Democracy Post-Corona World diye. Orada da bir çakım e, popülist liderlerin e, örnek olarak da Trump e, Brezilya'da Bolsonaro ya da e, İngiltere'de e, John, e, Boris Johnson'ı vermişler. E, bunlar hiçbir zaman kendilerini kötü ve olumsuz haberlerle bir arada bağdaştırmak istemiyorlar diye e, ilginç bir yazı ve o yazının bütün de farklı açılardan ele alınmış post-covid dönemindeki e, olup bitenler. Şimdi e, biraz da e, yüzünüzü gülümsetecek iki haber vereyim size sonra da bilimsel yayınlarla bitirelim. Madagaskar Cumhurbaşkanı Andri Rogeli'ni tanıyor musunuz? Özdeş tanıyor musunuz? Evet, ben ben biliyorum <gülüyor> haberi galiba. <gülüyor> e, bu endemic çok eğlenceli bitkileri... bir haber ama bu gerçekten. Evet evet endemik bitkileri COVID'e çözüm getirdiğini e, ileri sürerek bir üretim yaptırmış e, ülkesindeki e, çalışan insanlara organik COVID COVID organik diye bir kit olan 20 Nisan'da tam bir sıyı. E, kendi de resmi var. Ee, Covid'e karşı e, bu sıvıdır. Bu organik sıvıdır diyor. Şeylerde 7 günlük tedavisi. 6 euro. Ben de tanıtım yapıyorum. 22 Nisan'da <gülüyor> piyasaya veriyor. Ve tanıtım sırasında diyor ki iki hasta da biz denedik. Onlar iyileştiler bu bitki de özlüt, özlütünden diyor. Bunlardan zaten ben inanıyorum çünkü bir tanesi de teyzemdi diyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın böyle bir açıklaması var. Bu sanayide bir de Ömer Bey'e bir haber. Biliyorum sizin de çok endişelendiğinizi. Seneye 2021 Oscar ödülleri nasıl yapılacak ee, bu konudaki kaygılarınızı hisseder gibiyim çünkü e, bir kural var akademinin kuralı 7 gün Amerika Birleşik Devletleri salonlarında oynamış olması gösterilmiş olması lazım filmlerin e, peki evet. sonbaharda sinemalar açılmazsa Oscar töreni kuralları nedeniyle e, zorlanacak ve e, tehlikeye girecek bu da herhalde sizi ee, ilgilendiren ve hemen ilgilendiren karşı, karşı, karşı formülle şey yapayım 7 e, günlüğüne açılır Kol kola evet, seyredilir ondan sonra kapatılır gene. Türkiye'de de sık sık yapıldığı gibi hafta sonları kapatmalar oluyor. Aynı şekilde açılır sinemalar 7 gün gösterilir filmler sonra kapatılır. Nasıl formül? Ee, evet yani aman ekonomi e, helal gelmesin diyorum. Evet Anladım. evet tabii. Bir çalışmadı bir de Tanzanya, Tanzanya'dan bir haber vereyim. Ee, ekonomiyi, yani bu söylediğinizde ilintili ekonomiyi riske sokmamak için başkan John Magufuli ki kendisinin evet. Svahili dilinde adı Tinga Tinga, buldozer demekmiş. John Magufuli demiş ki ekonomiyi riske sokmamak için sağlığı öne falan çıkartamam, ekonomiyi göz ardı edemem. Tanrı'ya dönün sadece dua edin, öyle maske falan poş, e, peşinde koşmayın ki 60 milyonluk bir dua Afrika ülkesi ee, mümkün olduğu kadar camilere ve kiliselere kalabalık olarak gidin. Ekonomi önemlidir. Hiçbir yeri kapatamam demiş. Bu da Hangi San ülke Zay dediniz? Tanzanya. Tanzanya. Tanzanya. Ee, Çok evet. net. Fra ben, ben. Fransız okuma, e, Fransızca konuşan bir ülke olsaydı kendisine e, veba romanını tavsiye ederdim ama... <gülüyor> <gülüyor> Maalesef Bilmiyorum ama o da herhalde. o da Madagaskardan organik covid ilacı alırdı zerreli evet, evet. ee, Yani bir de aslında bunu açıkça söyleyen hani belki tek kişi ama bu konuda yalnız olmadığı kesin Bolsonaro'sundan Trump'a kadar hepsi aynı uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyor. Tabii, tabii, tabii. Ee, ellerimizi yüzümüze neden çok götürüyoruz sürüyoruz gibi bir soruya yanıtaran bir yazı çıktı. Maymunlar örnek alınmış. E, 2013'te yapılan bir çalışmada e, bu e, an, e, dokunma duyusunun gelişmesi için ve annenin anne stresiken e, fetusun elini yüzüne götürmesinin inceleme sonuçları günde 3000 kez. Avustralya'dan Mary Louise Malawsi American Journal of Infection Control'da çıkan yazısı günde 3000 kez diyor ki büyük sayı. 26 öğrenci yaptığı inceleme. 27 kezde saatte Tokyo'da da yapılan çalışmanın sonucu da böyle. Ee, virüs insan haklarının altına oyuyor. Önemli bir yazı. Lancet Public Health'te dün yayınlandı. Sorbon Üniversitesi'nden Olivier Nain bir yazısı. Böyle dönemlerde diyor, dikkatli kararı almak çok liderler için şok stratejisi uygularlar. Ve toplumun özgürlük Diyor. Bu önemli bir e, saptama, önemli bir yazı derlenmiş. Evet herhalde Klein'in şok doktrininden de e, faydalanmışlar. Evet, sanıyorum. <gülüyor> evet. e, bir önemli rapor, bilmiyorum e, değindiniz mi? Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın e, raporu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden iki öğretim üyesi Profesör Doktor Türkmen Göksel ve doçanto yetkinci. E, du, ben... duyulamadı isim e, bir daha alabilir miyiz lütfen? Tabii. Profesör Doktor Türkmen Göksel ve Doçent Doktor Yiğitkin Çınar. E, Hı -hı. Sizin fakültenizden değil mi? Siyasal bilgilerden. Evet. Kendileri e, çok e, ciddi bir çalışma bu. E, Covid-19 salgının Türkiye'deki yayılımını analiz etmek için Markov modeli üzerinden bir profesyonelere göre şu andaki e, bu rakamlara göre pik zirve 3 Mayıs tarihinde e, tedbirlerin kademeli gevşetilmesi başında normalleşme haziran ortasında. Eğer katılaştırılmış bir senaryo uygulanırsa pik 25 Nisan'da yaklaşık 35.500 hasta e, 900 kadar da yoğun bakım ihtiyacı var. Maalesef haftası ve normal Mayıs sonu. Ama Son e, grup daha da ilginç. Gevşetilmiş göre bakmışlar ki bizde hani ekonomik kaygılarda böyle bir girişim söz konusu olabilir. O zaman e, 26 Mayıs'ta pik yapıyor Türkiye'deki bu salgın. Buna karşılık hasta sayısı sıkı durun 2 milyon 31 hasta. Yoğun bakım ihtiyacı ise yine sıkı durun 117 bin kişi. Kad tedbirlerin kademeli gevşetilmesi Temmuz ortasında. Normalde Kustos başında olacak. TEPAV'ın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın e, bir e, yayını. Profesör Doktor Türkmen Göksel ve Doçent Doktor Yetkin Çınar'ın yaptığı çalışma. TEPAV. Ram doldu çok... galiba. Yoksa evet, aşiye evet. ait iki e, bilgi vardı. Onu da yarda bırakayım. Bir yer din lütfen. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşme. Sağ olun, teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri